Bir Yunusurlu saadede gelen bir Arabi Efendimiz şu soruyu sordu müjde vereceğim size. Ya Rasulullah mete saa kıyamet ne vakit kopar? dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Arabi'nin sorusuna cevap vermedi ve namaza durdu. Namazı bitirdi, sonra cemaate döndü eshabına eshabu vefaya dönerek eyne saili soru soran nerededir? Soru soran nerede? O adam ayağa kalktı. Ya Rasulullah ben sorduğumu soruyor. Kıyamet ne vakit kopar? dedim. Kıyametin kopacağı günü anlamanan ne lüzum vardır? Sen kıyamet günü için ne hazırladın? O bir emri mühimdir, olacaktır. Kıyamet kopacaktır, bir emri mühimdir. Fakat kıyamet günü için sen ne hazırladın? Öyle birçok insanlar var. Kendisine mezar hazırlıyor da kendini mezarı hazırlamıyor. Gafil. Mezar yaptırıyor gayet de güzel. Fakat hiç ibadet ve taatı yoktur. Hiç imandan bir haber, ihlastan bir haberdir. Kendine kabir yaptırılmış. Üstünü süslemiş. İçerisi harap. Arif olan kişi kendine kabir hazırlamaz. Kendini kabire hazırlar. O gün için ne hazırladın dedi Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi Ya Resulallah, vallahi benim böyle uzun uzun namazlarım uzun uzun oruçlarım yoktur. Yani ben beş vakit namaz kılarım. Senede bir ay rüştüyorum. Ama iyi dinle. Kulağını benden yana ver. Kalp kulağını benden yana ver. Baş kulağını dinleyemezsin peki. Zevk alamazsın. Kalp kulağını benden yana ver. Uzun uzun namazlarım yok. Beş vakit namaz kılarım yalnız. Seni de bir ay uruçlarım Ramazan'dan Ramazan'a. Başka böyle ibadetin taatın biraz kıtça. Ama yerine getiriyorum. Ama Allah'a kısım ederim ki Allah'ı ve Resul'ünü çok severim. Seni çok severim. Allah'ı severim. Deyince Cenab-ı Fahri Risalet, Müjde olsun Arabi, kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevdiğiyle beraberdir.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 Çünkü o vaadinden dönmez, Sadık kulvaddını emindir.